Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru asr Saadet'te Önceki Bölüm Ali, Hamza, Saad, tetikte olun Bu adama asla güvenilmez Peygamberimizin yanına yaklaştırmayın evet. Ben de arkasında evet. olacağım Bunu sana kim söyledi? Biz konuşurken yanımızda kimse yoktu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 51. bölüm. Bedir Savaşı'nın üstünden çok az zaman geçmişti. Medine'de pek çok evde kaybedilen yakınların acısı hala tazeydi. Bari yanık annelerin tek tesellisi evlatlarının şehitlik makamına ermiş olmasıydı. Peygamberimizin evindeyse Hazreti Rukiye'nin yası tutuluyordu. Hz. Ömer ağlayan kadınları gördüğünde müdahale etme gereği duymuştu Böyle yapmayın Peygamberimizin evinde ağlamak da ne oluyor Sabredin ve Allah'tan mükafatınızı bekleyin Bu sözleri işiten Peygamberimiz Ey Ömer dedi Bırak ağlasınlar Gözden ve kalpten gelenler Allah'tandır Onun rahmetindendir Fakat elden ve dilden gelenler şeytandandır Hz. Ömer elden ve dilden gelenlerden kastın, göğsü yumruklamak, yüzü tırmalamak ya da yüksek sesle feryat figan etmek olduğunu anlamıştı. Peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep, Bedir'de esir edilen kocası Ebul As'ın yolunu gözlüyordu. Nihayet Ebul As Mekke'ye döndü. Peygamberimizin Medine'ye gelmesini istediğini öğrenen Hazreti Zeynep yol hazırlıklarına başladı. Babasına kavuşmanın heyecanı ile çok sevdiği eşinden ayrılmanın hüznünü bir arada yaşıyordu. Yapılan plana göre Ebul As'ın kardeşi Kinane, Zeynep'e Mekke dışına kadar eşlik edecek, burada Hazreti Zeyd ile buluşacaklardı. Zeyd de onu Medine'ye götürecekti. Yolculuk zamanı geldiğinde Kinane Zeynep'in bileceği deveyi getirdi. Hazreti Zeynep devenin üzerindeki hevdecin içine girdi. Kinane yayını ve ok çantasını aldıktan sonra yengesini yola çıkardı. Onların gidişine şahit olan Mekke müşrikleri Hazreti Zeynep'i geri çevirmek için yola çıktılar. Şehrin çıkışında onların önünü kestiler. Muhammed'in kızını gündüz aramızdan götüreceksin ha? Buna müsaade etmeyeceğiz. O bizim oğullarımızı ve babalarımızı öldürmüşken... ...kızını ona teslim etmeyiz. Yolumuzdan çekin. Kinane, bizim seninle bir derdimiz yok. Aramıza girme. Muhammed'in kızını evine döndür. Adamlardan biri mızrağıyla Hazreti Zeynep'in devesini yaralayınca... ...hayvan ürktü ve Zeynep deveden düştü. Yoksa böyle olur...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 ne yapıyorsun? Hepimizin düşmanı olan bir adam için bizi kılıçtan mı geçireceksin? Size yolundan çekilin dedim. Sizse cazı devesinden düşürdünüz. Dediğimi yapmazsanız neler olacağını göreceksiniz. Ha? Ha? Bize ok atmaktan vazgeç de seninle konuşalım. Gerginliği fark eden Ebu Süfyan kinaneye doğru yanaştı. Diğerlerinin duyamayacağı bir sesle konuşmaya başladı. Halkın gözü önünde bu kadını yola çıkartman hiç de isabetli değil... Muhammed'in başımıza getirdiği musibetleri biliyorsun Ve onun kızını insanların gözü önünde Mekke'den çıkarıp Medine'ye götürmek istiyorsun İnsanlar bunu korkumuzdan yaptığımızı ve Muhammed'in bir zafer kazandığını düşünür Yemin ederim ki Zeynep'in burada kalmasının bizim için hiçbir faydası yok Bunu gerekli de görmüyoruz Kızını burada tutarak Muhammed'den öç almak gibi bir derdimiz de yok Ama dediğim gibi halk buna izin vermez Gel dinle, yengeni eve götür ''Ortalık biraz sakinleşsin. İnsanların sizi görmeyeceği bir vakitte yola çıkın. O zaman onu götürüp babasına teslim edersin.'' Ebu Sufyan'ın söyledikleri kinanenin aklına yatmıştı. Hz. Zeynep hamileydi ve deveden düşmesi kinaneyi çok korkutmuştu. Onun bu şekilde yolculuk yapmaması daha iyi olacaktı. Birkaç gece Mekke'de kaldıktan sonra yola çıktılar ve Hz. Zeynep, Hazreti Zeyd'in eşliğinde Medine'ye ulaştı. Ancak bebeğini kaybetmiş ve ciddi biçimde hastalanmıştı. Ramazan-ı Şerif'in son günüydü. Müslümanlar ilk defa bayram sevinci yaşıyorlardı. Tüm hanelerde tatlı bir telaş yaşanıyordu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Size bir müjde var. Hayırdır inşallah. Hayır. Hem de büyük bir hayır. Şevval ayının hilalini gördük bu akşam. Yarın bayram. Bayram mı? Evet. Müslüman olmadan önce Medine'de kutladığımız bayramlar gibi. Bu güzel bir müjdeymiş gerçekten. Peki bayramlara özel bir ibadet var mı? Ne yapacağız? Sabah bayram namazı kılacağız hep birlikte. Peygamberimiz tüm hanımların da orada olmasını istiyor. Namaz kılamayanlar da orada bulunup duaya katılacaklarmış. Mescidin yanındaki boş arazi var ya. Evet. Orada toplanacağız. Hep beraber bayram namazını kılacağız. İnşallah. Ne güzel olur. Çocukları erken yatıralım da sabah rahat uyansınlar. Bir de namazdan önce maddi durumu yeterli olanların... ...ihtiyaç sahiplerini bir günlük yiyecek temin etmesini istedi peygamberimiz. Onları bugün aç kalmaktan kurtarınız dedi. Hemen hazırlayalım. Sadece senin ve benim için mi vereceğiz? Peygamberimiz küçük büyük herkesin vermesi gerektiğini söyledi. Hmm. Çocuklara da hesaba katıyoruz o zaman. Sen, ben... Üç daha beş kişiyiz. Hurmalardan ve buğdaydan ayırayım. Sen onu götürüver olur mu? Yanımızdaki komşunun kaç gündür evinde ocak tütmüyor. İyi olur. Bu akşamdan verelim ki bayram günü sevincimiz ikiye katlansın. Bayram sabahı müminler peygamberimizin tavsiyesiyle gusledip temiz elbiselerini giyerek namazgah'a doğru yürümeye başladılar. Sevinçlerinin belirtisi olarak tekbir getiriyorlardı. Derken peygamberimiz göründü. Üstünde kendisine çok yakışan yeşil bir elbise vardı. Onu gören Müslümanların neşesi tarif edilemezdi. Peygamberimiz birinci rekatında yedi, ikinci rekatında beş tekbir alarak, İki rekatlık bir namaz kıldırdı Namazın sonunda Allah'a hamd ettikten sonra Şöyle bir hutbe verdi Allah'ın doğru yola eriştirdiğini sapıtacak Saptırdığını da doğru yola çıkaracak olan yoktur Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı Yolların en doğrusu Muhammed'in yoludur İşlerin en kötü ve zararlısı Dinden olmadığı halde sonradan uydurulup dine eklenendir Böyle uydurulmuş her şey batıldır. Her batıl inançsa kişiyi doğru yoldan çıkarır. Ben kıyamete çok yakın bir zamanda peygamber olarak gönderildim. Sanki sabaha akşama asker baskınına uğranacağını size duyuran bir uyarıcı gibi. Kim bir mal bırakırsa onu çoluk çocuğu için bırakır. Kim de bir borç bırakarak ölürse onu ödemek bana düşer. Yüce Allah size önceden kutladığınız bayramlardan daha hayırlı olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nı vermiştir. Müslümanlar birbirleriyle bayramlaşıp namazgâhtan ayrıldılar. Mekke'de Müslümanların en büyük sorunu müşriklerdi. Allah'a ortaklar koşan ve Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inanmayan müşrikler alenen düşmanlık yapıyorlardı. Medine'de ise yeni bir grup türemişti, münafıklar. İnanmadıkları halde inandıklarını söyleyen ve gizlice Müslümanlar aleyhinde çalışan bu insanlar oldukça tehlikeliydi.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 Hoş olmayan bir düşünce akıllarından geçse ya da kendilerini uygun görmedikleri bir durumda bulsalar... ...acaba münafıklık özelliklerimi taşıyorum diye endişeleniyorlardı. Asabın seçkinlerinden Hanzala el-Hüseydi bir gün ağlayarak Hazreti Ebu yanına geldi. Hayırdır Hanzala? Neden ağlıyorsun? Mahvoldu. Mahvoldu. Hanzala münafık oldu. Ne oldu anlatsana.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 Mescid-i Nebevi'de bir sohbet halkası kurulmuştu. Ashab-ı kiram peygamberimizin çevresinde oturmuş pür dikkat onu dinliyorlardı. Resulullah, ''Müflis kimdir biliyor musunuz?'' diye sordu. ''Bize göre müflis parası ve malı olmayan kimsedir.'' Bunun üzerine peygamberimiz, ''Şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir.'' Aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş bir haldedir. Bunun üzerine iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır, dedi. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak? Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram adamı susturmaya çalıştılarsa da o ısrarla sorusunu sormaya devam ediyordu. ''Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak?'' Peygamberimiz üç kere tekrarlanan bu sorunun sonunda adama ''Kıyamet için ne hazırladın?'' diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve ''Ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum.'' dedi. Adamın bu sözü üzerine Resulullah sen sevdiklerinle Berabersin diyerek onu müjdeledi güzel, güzel, mutlu, güzel, mutlu, Ya Resulallah Bu bizim için de geçerli mi? Geçerli Peygamberimiz evet diye cevap Verdiğinde ashab-ı kiramın Sevinci görülmeye değerdi Olanlara şahit olan Enes Bin Malik sonradan bu durumu Şöyle anlatacaktı Ashabın Müslüman olmalarından sonra Bu kadar sevindiklerini hiç görmemiştim ben de Allah'ı, Resulünü, Ebubekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.